o elçiye isyan etti. Biz de onu, şiddetle cezaya çarptırdık. Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden, aksaçlı ihtiyarlara çevirecek, o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? O günün dehşetinden, gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. Bu bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen,